Bismillahirrahmanirrahim. min Şeytanı râjim ve nasta'înuhu ve nasta'firu ve na'uz bilâhi min ve min sijat a'malina. Men ve men yudli falâ Ve işhedu an la ilâhi illallâh wahtehu la shirkala ve ve rasûlu. Ama bat, fâ inna istaghal hadîth ve khair al ve şerrel umuri muhtesatuhâ Ve külle muhtesetin bid'a Ve külle bid'atin zalâle Ve külle zalâletin fil nar. Bugün inşallah itaat ve ittiba kelimeleri üzerinde yani tabi olmak itaat etmek kelime üzerinde durulacak. Ee, Ömer bin Hattab radiyallahu anh ee, Lalkai'nin İtikad isimli eserinde e, nakledilen bir rivayette yine Darimi'nin e, sünnenin mukaddimesini de geçiyor bu rivayet. Kur'an'ın müteşabih olanlarıyla sizinle tartışacak bir topluk ortaya çıkacaktır. Sizler onlara sünneti göstererek ilzam ediniz. Yani onların yakasına sünnet ile yapışınız. Çünkü sünnetleri bilenler Allah Azze ve Celle'nin kitabını en iyi bilenlerdir. Buyuruyor. Genel olarak da zaten e, İhtilaflar yani sapıklık fırkalarının ihtilafları Kur'an-ı Kerim'i aklı ile yorumlayan veyahut da sünnet dışında başka şeylerle açıklamaya çalışan insanların sebebiyle olmuştur. Ee, bu da yeterli kalmamış. Yani sünnetle bile açıklasa sahabelerin kitap ve sünnette ne anladıklarını, onların menhecini rehber edinmeyenler sapık fırka ekol haline gelmişlerdir. Yani e, görürsünüz kitap ve sünnet rehberimiz deyip de buna rağmen sabıklığa davet eden pek çok insan çıkar karşımıza gerek sufilerden olsun gerek ayrıcilerden gerek mutezileden e, gerek mealcilerden hatta e, bir sürü fırkalar genelde kitap ve sünnet rehberimiz iddiasında bulunurlar fakat bu sözün ıspatı e, fiiliyle ortaya koyarak gerçekleşir. E, Sahabilerin kitap ve sünnet naslarında ne anladıklarını rehber edinmekle batıl fırkalardan olmaktan kurtulabiliriz. Nitekim Peygamberi esetvesem ümmetim 73 fırkaya ayrıldığı zaman benim ve bugün benim ve sahabilerim üzerinde yolda o, o, üzerinde olduğu yolda bulunanlar kurtuluş fırkasıdır diyor. Yani o gün. Peygamber Aleyhisselatü ve sahabilere hangi itkat üzerindeyse, hangi amel, hangi muameleler üzerindeyse e, kurtuluş yolu ancak öyle mümkündür. E, dolayısıyla dinin bir takım kavramlarını, mevhumlarını e, 1400 asır, 14 asır sonra, 1400 sene sonra yeni çıkan, türedi bir tarifle ele almaya kalkan bugün sapıklık ekolü haline gelebilir. Ta ilk 3. asırdan itibaren zaten sapıklık fırkaları e, bu tür hareketleriyle yani kitap ve sünneti sabilerin menhecini terk ettikleri halde e, okudukları halde e, sapıklık ekolleri haline gelmişlerdir. Bunlardan kurtuluşun tek yolu sabilerin yoluna uymaktır. Allah Azze ve Celle Bakara 137. ayetinde eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse elbette hidayet bulurlar buyuruyor. Daha pek çok ayette de o örnek neslin sonrakiler için bir numune olduğunu, nasıl onlar hiçbir fırkalaşmaya bölünmeden ihtilaflarında bile bir edep gözeterek, bir sınırda kalarak fırkalaşmadıkları gibi bizim de onları takip etmemiz gerekiyor. Bazıları şöyle diyorlar. Müslüman, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen kimselere itaat edip tabi olduğu zaman mürtet, kafir ve müşrik olur. İtaat ve ittiba yani uymak amel ile olup niyetlerle itikada bakılmaz derler. Yine bunlar şöyle der. Allah'ın indirdiklerini emretmeyen kimselerin davetlerine uygun amel eden bir kimse bununla onlara itaat etmiş, onlara tabi olmuş, Allah'ı bırakıp onlara ilah edinmiş olur. Onlar yine şöyle devam ediyorlar. Onun bu işi yaparken emir veren kişinin Allah'ın vermiş olduğu bir hükmü emrettiğine yahut da Yüce Allah'ın emir vermesinin mübah kıldığı bir şeyi emrettiğine hatalı olarak inanarak amel etmesi fark etmez. Ya da amirin bu emrine göre amel ederken amirin Allah'ın indirmiş olduğu hükme aykırı olarak emir verdiğini bilmesi, amirin Allah'ın hükmünü değiştirmek imkanına sahip olmadığına inanması, onun bu emri uygulamasının Yüce isyan olduğunu bilmemesi fark etmez derler. Veya Amirin emrini yerine getirirken ve ona göre amel ederken bu emri veren bir kişinin Allah'ın hükmüne aykırı bir hüküm verdiğini bilmekle birlikte bu amirin sahip olduğu kutsiyet ve üstünlüğü dolayısıyla Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığını haram kılabileceğine ve Allah'ın hükmüne aykırı hüküm vereceğine ona itaat edip tabi olmanın Allah'ın emrinin göz önünde bulundurmak vacip bir iş olduğuna inanmas arasında hiçbir fark yoktur. Onlar buna dair bir örnek daha vererek şöyle derler. Şayet Yüce Allah'a iman eden, onun kendisinin dışında kalan her şeyi yarattığına, onun mutlak hakim ve kendisinden başka hiçbir kimsenin hüküm koymak yetkisine sahip olmadığına inanan bir Müslüman, Yüce Allah'ın emirlerine uymak, yasaklarından sakınmak konusunda alabildiğine gayret eden, namaz, zekat, oruç, hac gibi farzları büyük bir titizlikle yerine getiren bir Müslüman, Yüce Allah'ın hükmünün ne olduğunu bilmediği, kendisi de delilleri incelemeye ve bu delillerden hüküm çıkartmaya muhtedir olmadığı bir durumla karşı karşıya kaldığında, fıkıh ve takvası ile tanınan bir alime bu durum hakkında Allah'ın hükmünü gidip sorsa, bu âlimde ona fetva verip de hata etse ve Allah'ın o durumla ilgili gerçek hükmüne isabet ettiremezse, daha sonra fetva isteyen bu Müslüman, güvendiği kişiden almış olduğu bu fetvanın Allah'ın hükmü olduğuna inanıp, onun hükmünü uygulamakta olduğuna itikad ederse, onlar böyle bir kişi hakkında da bu ameliyle Allah'a şirk koşmuş olduğunu ve bu fetva veren kişiyi Allah'ın dışında Rab edinmiş olduğunu söylerler. Bunlar söyledikleri bu sözleri Yüce Allah'ın şu mealdeki ayetine delil getirirler. Onlar hahamlarını ve rahiplerini bir de Meryem oğlu Mesih'i İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın dışında Rabler edindiler. Yine bununla ilgili olarak Adi bin Hatim'in rivayet ettiği hadis-i şerifi de gösterirler. Şöyle ki, Adi radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, onlar yani Yahudi ve Hristiyanlar hahamlarına ve rahiplerine ibadet etmiyorlardı deyince Resulullah aleyhissalatü vesselam İbni Kesir'in tefsirine rivayetine göre şu cevap vermiştir. Hayır, o hahamlarla rahipler onlara helali haram, haramda helal kıldılar. Yahudi ve Hristiyanlar da bu konuda onlara tabi oldular. İşte bu onların kendi haham ve rahiplerine ibadetleridir. Bu iddianın sahipleri konuyla olarak şöyle devam ederler. Onların ittibaları Rahiplerle hahamların söylediklerine göre amel etmek şeklinde olup, amel eden kimselerin itikadına bakılmaz. İşte itaat budur. Ayet-i kerimenin nassı, haham ve rahiplerin emirlerine göre amel etmek ile Mesih'in Allah'ın oğlu olduğu inancının arasında eşit tutmuştur. Bu da şeriat hükmünde amel ile itikadın eşit olduğuna delildir. Bunlardan her birisi şirke düşmeye götürür. Bu kanaatta daha da bir kuvvet veren Hus ise, ayet-i kerimenin bütün Yahudilerle Hristiyanlar hakkında, kendi haham ve rahiplerini Allah'ı bırakıp Rabler edildiğini belirtmesi ve kendilerinden hiç kimseyi istisna etmeksizin bu konuda hata edenle etmeyen, itikad edenle etmeyen arasında ayrım gözetmemiş olmasıdır. Derler. Yine şu ayette Tevbi 37'yi de delil getirirler. Haram ayları ertelemek sadece kafirlikte ileri gitmektir. Ve haram aylar geciktirmek, nesih yani nesih etmek bir amel olup Yüce Allah bu ameli irtikab eden kimselerin külfüne hüküm vermiştir derler. Yine Alimran 31 31.12. ayetlerini gösterirler. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. De ki Allah'a ve Rasule itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Bunlar ilgili olarak da şöyle derler. Gerçek şu ki ittiba, tabi olmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdikleri gereğince amel etmektir. Onun getirdikleri gereğince amel etmeyen kimse ona tabi olmamış olacağından yüz çevirmiş demektir ve öyle bir kimse de kafirlerdendir. Bir başka delilleri de Enam 121. ayetidir. ''Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar.'' Eğer onlara uyarsanız şüphesiz siz de Allah'a ortak koşanlar olursunuz. Bu ayetle ilgili olarak şu açıklamayı yaparlar. Ayet-i kerimede kastedilen itaat, Yüce Allah'ın haram kıldığı şeyden yemek ya da yememektir. Bu konuda yiyen kimsenin akidesine de bakılmaz. Eğer Müslüman bir kimse ne açlığı gidermek ne de insan şişimi konusunda hiçbir faydası olmayan bir et parçası yemek konusunda itaat etme sebebiyle müşrik oluyor ise... Durumu bundan daha büyük olan hallerdeki itaatin vaziyeti acaba nasıl olur? İşte bu gibi kimselerin delilleri bundan ibarettir. Aslında bu konuda kendilerine delil olabilecek bir şey de yoktur. Tevbe suresi 30 bin ayetleri şu şekilde. Yahudiler, Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih, İsa Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla gevledikleri sözleridir. Sözlerini daha önce kafir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan batıla döndürülüyorlar? Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, rahiplerini, Meryem'in oğlu Mesih'i ilahlar edindiler. Halbuki onlara ancak tek ilaha kulluk etmeleri emrolundu. Ondan başka ilah yoktur. O bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır. Şimdi bu ayet-i kerimeyi Kasas suresinin 52. 53. ayetleriyle karşılaştıralım. Şöyle buyuruluyor. Bundan yani Kur'an'dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz ona da iman ederler. Onlara Kur'an okunduğu zaman... O'na iman ettik çünkü o Rabbimizden gelmiş hakikattir, esasen biz daha önce de Müslüman edik derler. Bu iki ayeti birbiriyle karşılaştırdığımız takdirde açıkça şunu görürüz. Her iki ayetin de taşıdığı hüküm, bütün Yahudi ve Hristiyanlar hakkında geçerli olmak üzere genel bir hüküm değildir. Çünkü Yüce Allah'ın lanet etmiş olduğu ve onların kendi hahamlarını, raiplerini, Meryem oğlu Mesih, Yüce Allah'a bırakıp Rabler edindiklerinden söz ettiği kimseler, en ufak bir tereddüt söz konusu olmaksızın, Yüce Allah'ın Hz. Peygamber'in peygamber olarak gönderilmesinden ve Kur'an'ın nuzulünden önce Müslüman olduklarını söylediği kişilerden kesinlikle ayrıdır. Bunu Yüce Allah'ın Ali İmran 113-115. ayetlerindeki şu buyruğu pekiştirir. Hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde istikamet sahibi bir topluluk vardır ki gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emreder, kötülükten men ederler. Hayırlı işlere koşuşurlar. İşte onlar salihlerdendir. Onların yaptıkları hiçbir şey, hiçbir hayır karşılıksız bırakılmayacaktır. Allah takva sahiplerini çok iyi bilir. İşte Allah Azze ve Celle'nin salihlerden olduklarını bildirdiği bu kesim, kesin olarak ve en ufak bir şüphe söz konusu olmaksızın, kendilerine lanet ettiği ve şirk koştuklarına hüküm verdiği, Ahamlarını, raiplerini, Uzeyri ve Mesih'i Allah'a bırakıp Rabler haber verdiği kesimler farklı bir kesimdir. O halde kesin olarak Tevbe suresinde yer alan ayet, genel olarak bütün Yahudilerle Hristiyanlar hakkında hüküm vermemekte, sadece onlar arasından şirk koşmuş olan kesimi kapsamaktadır diyebiliyoruz. Lugatte ittiba, yani tabi olmak, uymak, benzemek için çalışmak ve itaat etmek demektir. İtaat ise emir gereğince amel etmek demektir. İstilahdaki manası, şeriattaki terim manası ise niyet ve itikad ile birlikte emri uygulamak üzere amel etmektir. Bu Resulullah Aleyhissatü Vesselam'ın Ömer bin Hattab Radıyallahu Teala tarafından rivayet edilen hadisine vermiş olduğu hükmün gereğidir. Ömer Radıyallahu An şöyle der. Müslim buhar ve Müslim e, nakleder bunu. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurduğunu işittim. Muhakkak ameller niyetlere göredir. Her kişi için niyet ettiği şey neyse o vardır. Kimin icreti Allah ve Resulü için ise onun icreti Allah ve Resulü içindir. Kimin de icreti ele geçireceği bir dünyalık veya da nikahlayacağı bir kadın için ise onun da icreti hicret ettiği şey içindir. Bu hadis e, ittifakla sahih bir rivayettir. E, hadisin taşıdığı nasza uygun olarak kişi şeran an yapmakla emredilmiş ve yapmaması istenmiş, nehyedilmiş işleri yaptığı takdirde bu işlere hakkında verilecek hüküm onun taşıdığı niyete bağlıdır. Çünkü muhakkak kişi için yalnızca niyet ettiği vardır. Hadiste de böyle buyruluyor. O halde Yüce Allah'a itaat etmek ve onun hükmünü uygulamak maksadını güden bir kimse kesinlikle kendisine bu hükmü aktaran ya da ona bunu emreden yahut da bu konuda ona fetva veren bir kimseye tabi olmuyor, ona itaat etmiş olmuyor. Bu hükmü nakleden kimsenin amir ya da müftünün gerçekten Allah'ın hükmüne isabet etmesi ya da yanılması hiçbir şekilde durumu değiştirmez. Diğer taraftan herhangi bir kimseye bilerek itaat eden ve onun emrine uygulayan bir kişi ameliyle kendisine emir verenin emrine, emri Allah'ın emrine muhalif bile olsa yine de itaat ediyorsa o şer'i manası itibarıyla kendisine emir verene tabi oluyor demektir. Bu emreden kişinin vermiş olduğu emrin Allah'ın hükmüne uyması ya da aykırı olması durumu hiçbir şekilde değiştirmez. Kendisine emir veren kişinin Allah'ın şeriatını değiştirmek imkanına sahip olamayacağına, onun Allah'ın şeriatına muhalif olarak vermiş olduğu hükmün batıl olduğuna, Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığında helal kılamayacağına, böyle bir amirin emrine uygun olarak amel ettiği takdirde Yüce Allah'a asi olacağına itikad ettiğinde, böyle inandığında, onun böyle bir amirin emri ya da müftünün fetvası gereğince amel etmesi halinde, o bu ameliyle, ee, bu bu kişe şerii manasıyla tabi olmadığı gibi ıslah manasında tabi olmadığı gibi onu yüce Allah'a bırakarak rabedilmiş de olmaz. Ancak bu genel ülkede de failinden niyetine ve akidesine bakılmaksızın ve şahadet kelimesini söylemesine rağmen iman isminin nefiyetine dair nasıl bulunmuş olduğu ameller istisna edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicreti emrettiği zaman hicret eden bir kimsenin herhangi bir dünyalığı ele geçirmek ya da bir kadının nikahlamak kastıyla hicret etmesi halinde onun bu hicretinin hicret ettiği şeyi için olacağını, yani bu amelin kesinlikle Allah'a ve Resulüne itaat ve onlara ittiba olamayacağını belirtmiştir. Mesela bir kimse yeryüzünün en uzak bölgesinden yolculuğun her türlü sıkıntılarına katlanarak ihramı giyinmiş olarak gelse, tavaf etse, sayini yapsa, Zülhicce'nin 9. günü Arafat'ta vakva yapsa, daha sonra oradan müzdelefiye gitse, arkasından minaya geçerek cemreleri taşlasa, orada iki gün kalsa ve Beytullah'ı tavaf etse fakat bütün bunları yaparken haccı emreden şeriatın ve ilgili şer'i hükümlerin batıl olduğuna inansa, şer'i manasıyla Allah'ın ve Resul'ün emrine tabi olmadığı, onlara itaat etmediği konusunda iki Müslüman bile itiraf etmez. Yani bunları inanmadan yapıyorsa. Aynı mesele, mesela içki örnek verecek olursak, bir kimse içkinin Helal olduğuna inanıyor da içmiyorsa bu kimse yine kafirdir. Ama bir kimse haram olduğuna inanıyor fakat içiyor bu da fasıktır kafir değil. Birisi içtiği halde kafir olmuyor birisi içmediği halde kafir oluyor. Oğlum bir daha açar mısın hocam? Şimdi e, adam içkinin helal olduğuna inanıyor yani haram olduğuna inanmıyor. Ama içki de içmiyor. Ama içki de içmiyor. Biz her helali içmiyoruz ki. Şimdi, Neyse, ben ayran sevmiyorum içmiyorum. İşte bu kimse itikadı sebebiyle kafir oluyor. Ortada ameli olmasa da. Ama içki içen bir kimse onu helal saymadığı sürece, haram olduğunu kabul ederek işte fasık oluyor, kafir olmuyor. Hocam diyor içki içeni anlamadılar orada. Ha i̇çki, içiyor. İçki içkiyi diyor içmiyor ama diyor helaldir diyor. Yani iç, içki içmek helaldir. Yani Kur'an-ı Kerim'de öyle bir şey yazmıyor. Yani ben diyor. bu akla aykırı diyor mesela. Mesela müzik hakkında naslar? E, kendisine ulaşıyor. Ya diyor müzik diyor nefsin gıdasıdır diyor. Şey ruhun gıdasıdır diyor. Niye haram olsun? Tabiat onu ister diyor. Naslara rağmen. Bu kimse bak kafir oluyor. Dinlemese bile kafir oluyor. Ama diğer taraftan haram olduğunu kabul ederek dinleyen sadece günahkar oluyor. Yani burada demek istediğim şey şu. Kalbin itikadıyla beraber e, amel, e, azaların ameli burada itiba, itiba veya itaat kavramına dahil oluyor. Burada hacı örneği verilmiş mesela hacı örneğini tekrar edecek olursak adam çok uzak diyarlardan hacca geliyor. İhrama giriyor işte e, Arafat'ta çıkıyor Müzdelifiye çıkıyor e, rükünleri menasikleri yerine getiriyor. Ama e, şeriatın bu hükmünün batıl olduğuna yani Allah Azze ve Celle'nin hac emrinin batıl olduğuna inanıyor. Amelen yerine getirmiş olsa bile kalbindeki şey sebebiyle e, geçerli değildir o küfürü küfür devam eder onun. Diğer taraftan mesela az önce başlamadan önce bahsetmiştik. Zina eden kimse zina etti esnada mümin değildir. İçki içen içki içtiği esnada hırsızlık yapan da hırsızlık yaptığı esnada mümin değildir diyor hadis. Ama onu helal olarak itikad etmediği sürece fasıktır o. Nitekim la ilahe illallah diyorsa ne diyor? Cennete girecektir diyor. Zina etse de hırsızlık yapsa da cennete girecektir diyor. Ebu Zer radıyallahu anh, genel rivayette. Onu helal olarak inandığı zaman yani ameli olarak yaptığı şeye kalbin itikadına eklendiği zaman o, zaman o zaman küfür gündeme geliyor. Bir şey sunabilir miyim? Hadislerin nesh biz nasıl anlayacağız? Mesela La hadisi nesh Bunu sahabenin belirtmesi lazım. Biz şöyle yapardık. Böyle nesedildi. demesi lazım. Bu bunlarda nesedilme olmaz. İman küfür meselesi. Zaten Şimdi şirk, küfür meselelerinde nesedilme zaten olmuyor. Hmm. Ahkama dair meselelerde oluyor. Mesela Allah'tan e, gayrı adına kurban kesmek. İşte işte bu nesedildi de artık caiz oldu denemez evet. küfür olmaktan çıktı denemez küfür hep küfür. Ama şeyler var değil mi? Tefit tefit de bir e, sabitlik var yani tevhidle ilgili meselelerde. Mesela, Fıkhi ahkamla ilgili gerçekleştirilmesi ateş, zaten. Atışta bir şey, atışta bir şey, yemeklerin onlara diyor. Daha sonra isteyen alsın, isteyen almasın gibi hadis var. Yani, evet. ateşte bir şey nerede? Doğru, doğru. doğru. Bu nesedilmiş. De yani. Bunu sahabelerden geldiği için nesedilmiştir diyoruz. Yani sahabeler bunu Allah Resulü'nden nakletmedikçe herhangi bir nesih iddiası da geçerlidir. Mesela tahavü tutuyor diyor ki intikal tekbirlerinde el kaldırma nesedilmiştir diyor. Fakat bunu ispatlayan herhangi bir delil getiremiyor. <gülüyor> Sahabi bunu söylerse. Mesela o söylediğin Cabir radıyallahu an gibi mesela bu, bu gibi hususlar bunu e, kapatır. Yani sahabenin bizzat nesih beyan etmesi e, orada sözü kapatır. Ama sahabe o zaman secde el kaldırmazdı diyor yani. Öbürünü kaldırır diyor. Secde de el diyor. O zaman o nesih olmuyor değil mi? Yok. Yani nesh edildi diye belirtmesi lazım. Birbirine muhalif görülen her rivayet Hı. nesih anlamına gelmiyor. Şimdi e, aynı İbn-i Ömer radyalanma. O hadisin hadisinde İbn-i Ömer radyalanma şimdi. Eğer bir nesih varsa Secde de elin kaldırılmasının gerektiği şeklinde gerçekleşmiştir. Çünkü İbn-i Ömer bu hadisenin rahatsız olmakla beraber kendisi secdelerde elini kaldırırdı. İbn-i Şeybe bunu sahip bir rivayet etmiştir kendisinden. İbn-i Ömer radyalanmıyor. Kaldırma bu halde şey geçiyor. Ebu Bekir e, İbn-i Ayyaş'tan geldi diyor. Kavuza problemi vardır, kabul edilmez. Yani bu tür rivayetleri diğer rivayetlerle ele aldığın zaman... E, netleşir zaten. Mesela İbn-i Ömer radiyalarına, Peygamber aleyhissalatü vesselam secdede ellerini kaldırmazdı diyor. Fakat kendi fiiline baktığımız zaman e, ne diyor? Secdelerde elini kaldırırdı diyor. Hadisi sonradan edilmiş olamayacağına göre, Peygamberden naklediyor el kaldırmazdı diye. Bunun sonradan edinmiş bir bilgi olamaz. Olsa olsa sonradan edindiği bilgi, sonradan öğrendiği bir şey, secdede el kaldırdı olabilir. Çünkü kendisi kaldırıyor. Ve Peygamber aleyhissalatü nispet ederek de ellerini kaldırırdı. Diğer de rivayet var. Bu ona hatırlatılmış olabilir. Mesela yine diğer bir rivayet. Ömer bin Hattab radıyallahu anh diyor ki Müslüman olduğundan beri ayakta bevletmedim diyor. Zeyd bin e, Zeyd bin Eslem onun kölesidir. Azatlı kölesidir. Zeyd bin Eslem diyor ki Ömer radıyallahu anh'ı ayakta bevlederken gördüm diyor. Böyle bir durumda hangisi sonradan e, değişmiş olabilir bunlardan? Müslüman olduğundan beri ayakta bevletmedim diyor Ömer radıyallahu Bu önceki fiili. Çünkü Zeyd bin Eslem'in naklettiği daha önce olmuş olsa Ömer radıyallahu öyle demez. Muhtemelen bu konuda Peygamber aleyhisselatü vesselamın ayakta bevletmene dair rivayet ulaştıktan sonra bunu yapmış olabilir. Aynı bunun gibi de Peygamber aleyhisselatü vesselam iki secde arasında ellerini kaldırmazdı diyen bir sahabenin sonradan kendisinin Kendisinin ellerine kaldırdığına dair rivayet geldiği zaman bu o konuda görüşün değiştiğini, diğer rivayet yollarının kendisinde ispat edildiğini gösterir. El kaldırma mesjesinde öyle. Yani demek istediğimiz e, konuya dönecek olursak, e, fiili bir şeyle yani ameli olarak sadece amelde gerçekleştirilen bir fiil ancak kalbin e, tasdikiyle beraber... İman ve küfür babında değer kazanıyor. tebe suresinde yer alan Onlar kendi hahamlarını ve rahiplerini Allah'ı bırakıp Rabler edindiler buyruğunda amelden söz edilmediği gibi amele herhangi bir işaretle yoktur. Burada sadece edinmekten e, nas ile söz edilmiş oluyor. Rab edinmekten. Edinmek ise ittikaz yani Sadece niyet ve itikad ile gerçekleşir. Bunun için amelede ihtiyaç yoktur. Yani bir kimseyi Rab edinmek için illaki amele olarak koyman gerek değil. Kalp ile, itikad ile gerçekleşir. Herhangi bir kimsenin bir başkasının emrine, emri Allah'ın emirlerine muhalif bile olsa itaat etmenin gereğine itikad etmesi, onun bu kimseyi Allah'a bırakıp Rab edinmiş olması için yeterlidir. Zaten İbn Kesir'in tefsirinde geçen şekilde Adi bin Hatim'in rivayeti şu şekildedir. Evet, onlar haham ve rahipler onlara e, hahamlar ve rahipler onlara e, yani Yahudi ve Hristiyanlara helali haram, haram da helal kıldılar. Onlar da onlara tabi oldular deniliyor. Bu hadiste de aynı şekilde amel zikredilmemekte sadece tabi olmak, ittibadan söz edilmektedir. Şer'an itibar edilecek ittibada ise yani ıstılahi olarak Lugat manası değil de ıslah manası olarak ittiba, niyet ve itikadın bulunmasını gerektiriyor. İtikat, nefsin yani ruhun ve kalbin tek başına yapmış olduğu bir davranış, bir iş, bir amel olup bedenin bu konuda onunla herhangi bir müşterek davranış hareketi yoktur. Amel ise nefsin bedeni harekete geçirmek suretiyle yaptığı bir iştir. Azalarla yapılan iştir. Dolayısıyla amel itikattan başka bir şeydir. Zaten Rasulü Aleyhisselatü Vesselam ameller ancak niyetlerledir buyurmuştur. Ee, bu sözüyle bunları birbirinden ayrı ederek niyet ki itikadın ta kendisidir, amelden farklı bir şey olduğunu ortaya koyuyor. Yani e, i̇bn Mesud Radıyallahu anh'den gelen rivayete bakarsanız Taberani'de e, muhaccir Un Mukays hikayesine adam hicret ediyor. Hicret ediyor. Yaptığı amel Hicret. Evet. Ama niyetine göre karşılık görüyor herkes. Yani o da hicret etti, öbür iman edenler de hicret etti. Ama birisi kadın için hicret etti, birisi Allah'ı Resul için hicret etti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böylelikle itikad ile amelin birbirinden farklılığına da dikkat çekiyor. İbn-i Kesir zikretmiş olduğu hadisin, ee, bu Adi bin Hatim hadisinin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kadar ulaşan mutlasıl senedini vermemiştir. Fakat e, aynı hadisi İbni Hazm, Tirmizi, Et-Tahhan, El-Kumi, İbn Cerret Taberi, e, Suka ve Adil Raviler zinciriyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kadar e, hatta Beyhakim'in Sünneli Kübrası'nda da mevcut. E, bu lafızlarla rivayet etmişlerdir. Şu şekilde. Onlar sizlere haramı helal kılıyorlar. Siz de onu helal olarak kabul ediyordunuz. Helal de haram kılıyorlar. Siz de onu haram olarak kabul ediyordunuz. Öyle değil mi? Adi evet diye cevap verdim dedi. Bu sefer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam işte onların ibadeti budur. Bu onların ibadetidir buyurdu. Bir şeyi helal ya da haram kabul etmek ise amele gerek kalmaksızın yalnızca akideyini gerçekleşebilir. Gerçekleşir. Buna göre bir kişi şarabın helal olduğuna itikad ederse onu Helal kabul etmiş olur. İsterse onun bir damlasının bile tanına bakmasın. Yine bir kimse talakın haram olduğuna itikad ederse onu haram kılmış olur. Dilerse hiç evli olmasın ve onun boşayacak bir hanımı da olmasın. İşte hadisin ayrı her bir rivayetine uygun olarak haram kılmak ya da kabul etmek için amel kesinlikle gerekli değildir. Zaten haram kabul etmek amelden imtina etmektir. Buna göre... Burada akide söz konusu olmaksızın itibar yapılan ameledir şeklindeki sözler nasıl doğrulabilir ve nasıl akide ve amel söz konusu olmaksızın haram kıldıkları şeylerde rahiplere ve hahamlara ittiba etmekten söz edilebilir. Gerçek şudur. Ayet-i kerime amel ile akideyi değil de özleri itibariyle bir olan iki akideyi eşit olarak değerlendirmiştir. Ayet, Uzeyr'in Allah'ın oğlu, Mesih'in Allah'ın oğlu olduğunu söylemek ve inanmak ile rahiplerin, Hahamların onlara tabi olup bağlanmayı gerektiren, emirleri Allah'ın şeriatına aykırı bile olsa emirlerine uymayı ve bağlı gerektiren kutsallık ve yanılmazlıklarının olduğuna itikad edip söylemek arasında herhangi bir fark gözetmemektedir. Mesela, e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit rivayeti getiriyorsun, e, ispatlıyorsun bir meseleyi yani. Karşıdaki diyor ki, olur mu canım diyor, sen İmam-ı Azam'dan daha mı iyi biliyorsun diyor. Yani Ebu Hanife'ye burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan, Allah'tan ve Resulünden ayrı olarak hüküm verebilme, haramı helal kılma veya helali haram kılma yetkisini veriyor demektir bunun Türkçe manası. ve da falanca Hazretleri diyor öyle inanmış, veli velioğluna inanmış, öyle şeriata ters sözleri gündeme getirildiği zaman onların vardır bir bildikleri. Diyerek bir kutsiyet atfedilerek onlara Allah'ın ve Resulü'nün ortaya koymuş oldukları şeriatın dışında hareket edebilme yetkisi veriyorlar adeta. Bakın bunlar hep itikatta gerçekleşen şeylerin dile yansımasıdır. Kalplerinde verdikleri bir yetkinin onlara verdikleri bir itihad edinmenin dile yansımasıdır. Zaten fiilen gerçek olan da budur. Görülen de budur. Onların papalarına, Hristiyanların papalarına kutsal papa denmektedir. Burada onların kullandıkları bu sıfat aynı Fethullah Gülen'in işte papaya papa hazretleri demesi gibi. Bak bu dilde bir taltiftir. Onların kullandıkları bu sıfat dilde temizlik anlamınadır. Bununla onun masum olduğuna dair inançlarını dile getirirler. Kutsal Papa derken onun masum olduğunu ifade etmek isterler. Onlara göre o kesinlikle hata etmemekte yanılmamaktadır. La yuhdi olarak görürler. La yusel olarak. La yuhdi hata etmez. La yusel kendisinde sorulamaz, sorumlu tutulamaz. O şekilde görülürler. Aynı tasavvuçların şeylerine yaptıkları gibi. Yakın bir geçmişte Papa hamileliği önleyen yolların kullanılmasını yasaklayan bir karar çıkartmıştı. Ona tabi olanların tümünün bildikleri ise bu kararın çıkartılmasına kadar bu yolların kullanılmasının helal ve mübah olduğu ve Allah tarafından kendilerine haram kılınmadığı şeklindeydi. Onlar böyle inanıyorlardı. Fakat onun bu yolları yasaklayan kararı çıktığı andan itibaren bu durum onların akitelerine göre haram oluverdi. E, tıpkı bazılarının şey meselesinde olduğu gibi e, özellikle e, Hüseyin Hilmi Işık grubunun böyle bir tevil var. Bir de tasavvufçu İsmail Hakkı Bursevi'nin böyle bir yorumu var. İşte sigara mübahtır ama diyor Sultan 4. Murat bunu yasakladığı için haram oldu diyor. Yani sultana itaat etmek farzdır. Bundan dolayı haramdır diyor. Böyle bir yol getiriyorlar. Bu da böyle. Yani Allah ve Resulü bunu haram kılmamış krallarına, padişahlarına böyle bir yetki veriyor. Yetki atfediyor. Burada da Papa örneğinde de yakın bir geçmişe kadar aile planlaması uygulamaları yani doğumu önleyen, hamileliği önleyen uygulamalar Allah tarafından yasaklanmamış olarak biliyorlardı. Ama Papa bunu yasaklayınca bunu dini bir yasak olarak kabul etmeye başladılar. Haram olduğuna inanmaya başladılar. Evet. İşte Rabedin'de böyle. Yine tarihen sabit olan ve bilinen bir durum. Mesihilerce talak yani boşanma mübahiydi. Zaten ellerinde bulunan İncil'lerde de ona haram kılan herhangi bir ifade yoktur. Ancak bir konsey toplanarak talak'ı haram kılmaya kararlaştırmış. Böylece boşanmanın haram olduğu inançları akideleri haline gelivermişti. Böyle inanmaya başlamışlardı. Şimdi bu Itaat da itibar ameledir, akide söz konusu değildir diyenlere soralım. Bir müftü bir Müslümana talak haramdır derse veya bir hakim ona zevcesini boşamamasını emretse böyle bir kimsenin acaba Allah'ı bırakıp ona tabi olmaması ve onu Allah'ın dışında Rab edinmemesi için zevcesini boşaması gerekir mi? Şimdi müftü diyor ki talak haram. Bak Allah... Bunu yasaklamamış Talağa. Müftü çıkıyor Talaq haram diyor. Veya hakim veyahut da devlet yöneticisi diyor ki Kendisinden. He, Kendiliğinden. Mesela şu an TC'nin yöneticisi diyor ki Boşanmak yasak diyor. E şimdi bir Müslüman bu yasa uysa İtaat etse bu yasa kafir mi olur? Fasık olur. Onu Rab mi olur? Onu, uyuyor. O yasak istedi şey Şimdi yani insanların yani Türkiye'de yaşayan bütün Müslümanların o zaman müsl şey olmamak için müşrik olmamak için, onu rab edilmiş olmamak için hep kararlarını boşamalar lazım. Hocam yiyecek karıştırdın. <gülüyor> Bakın şimdi. Talak helal değil mi? Talak dinen mübah olan bir şey. Boşanmak. Boşanma, Boşanmak. dinen mübah olan bir şey. Allah'ın izin verdiği bir şey yani. Evet. Şimdi devlet yöneticisi çıkıyor diyor ki Boşanmayı yasaklıyorum diyor. E bizim de e, güya tağutun e, emrine itaat etmemiş olmak için hı hı. acaba boşanmamız mı vacip oluyor üzerimize? Evet. Eğer boşanmazsak onu ilah veya rab mi edinmiş oluyoruz? Evet. Şimdi e, amele bakılır diyenlere bunu soruyoruz. Amele bakıyorsan devlet yasakladı diye e, devletin uygun yasaklarına uyan herkesi de götürmen lazım. Trafik kurallarına mesela uyanları götürmen lazım bir. Hadi sadece şerif konular diyorsun bak boşanma pek çok mesele böyle. E, devlet sana boşanma diyor. Burada yani ayrı niye dedi. yani e, burada itibarın amele olduğunu söyleyenlere e, bir soru bu. Cevap mahirine bir soru. Şimdi amele... İtibar olduğuna göre Ömer'de orada, yani. orada. Evet. Yoksa yoksa böyle bir kişi yani fetva mühden kaynaklanmışsa fetvanın yanlış emrinde batıl olduğuna iman etmesi halinde mi zevcesinin boşamazsana bile onu Rab edinmemiş olur. Böyle bir kişi fetvanın yanlış o devlet tarafından konulan emrin veya yasağında batıl olduğuna iman ettiği takdirde Sevjesini boşamasa bile, eşini eşinden ayrılmasa bile onu rab edinmiş olur mu olmaz mı? Çünkü dedin ya. Yok. dedi. Bak. Bak burada kişi ne yapıyor? Bu emir yanlış diyor. Veya bu, bu yasak yanlış diyor. Bu fetva yanlış diyor. Böyle inanıyor. Fakat Fiiliyat da yine karşısını boşanmıyor. Evet. Rab oluyor mu? Olmuyor. Olmuyor. Bak kalbiyle bundan korunuyor. Kalbinin itkadıyla bundan korunuyor. Değil mi? Hocam, Amel. Hı. Amel ile iman. Yine başka bir soru. Şayet bir mühtü şarabın helal olduğuna fetva verse veya günümüzdekilerin dediği gibi işte kredi çekmek zarurettir. Çekebilirsiniz. Bu faize girmez veyahut da enflasyon var, şu var, bu var gibi fetvalarla faize bir fetva çıkarsa, yahut da bir hakim aynı şekilde karar verse, bir kişi de bunun böyle olduğuna itikad etse ve artık bundan sonra bu şarabı Allah'ın haram kılmış olduğuna dair bilgisine rağmen, yani Allah'ın bunu haram kılmış olduğunu bilmesine rağmen, içmesinin helal olduğuna, helal olgu verdiğine inansa, acaba böyle bir kişi, Şarabı ister içsin, isterse içmesin. Bu şekilde fetva veren müftü veya hakimi Allah'a bırak bırak olmaz mı? Olur, olur. Ama içmiyor. İçmiyor ama kalbi, kalbi, kalbi itikad ediyor. Kalbi, evet. Amel etmediği ve şarabı içmediği sürece böyle bir kişinin bu müftü ve hakime tabi olmayacağını ileri süreceklerini kesinlikle sanmıyoruz. Çünkü onun o müftü ve hakime Allah'ı bırakıp itaat etmek suretiyle şarabı helal kıldığında şüphe yoktur. Böylelikle o kişi bu müftü ya da hakimi ister fetvayı ya da emri uygulayarak şarabı içmiş olsun, isterse içmesin. Allah'ın dışında Rabb'i edinmiş olur. Burada amel değil bak. Kalbin itikadıyla bitmiş iş zaten. Evet. Bununla beraber bu hakimi, bu müftüyü takmayan bir insan, bu fetvasının batıl olduğuna iman eden bir insan içki ise... Kafir olur mu? Fasık. Fasık, Fasık olur. Yani kafir olmaz. Fasık Demek ki iş döndü dolayısıyla yine kalbin itikadına, niyetine gerildi. Şey o da... halde burada hükme medar, hükme esas teşkil eden niyet ve itikat. Kalbin itikadı. Niyet ve itikattan tecrit edilmiş, soyutlanmış amel değildir. itibar edilmesi gerekir. Şey de e tabi. de amel olayı ya. Tabii. Kaç kaç Şimdi tekrar bir soru daha. İslam şeriatının hükümlerinin egemen olup uygulandığı bir ülkede yaşayan ve haram olduğuna inanarak şarap içen bir Müslüman ile... Bak, İslam'la yönetilen bir ülkede haram olduğuna inanarak şarap içen bir Müslüman ile... Mülhid, helal ve haram tanımayan bir ülkede yaşayıp aynı şekilde haram olduğuna inanıp şarabı içen... Ve bu şekilde yasalar batı olan bir ülkede bulunan bir Müslüman arasında nasıl bir fark vardır? Biraz kısa soru sorsan. <gülüyor> Biraz daha e, indirge ersek soruyu. Şimdi, İslam'la yönetilen, yani şeriatla yönetilen bir ülkede içkinin haram olduğuna inanıyor ve içiyor. Yani biz buna fasık diyoruz. Evet. Evet. Bu adamla, İslam'la yönetilmeyen, İslam dışı, tağutların yönetiminde olan bir ülkede yaşayan, ve içkinin haram olduğuna inandığı halde içki içen kimselerin arasında nasıl bir fark vardır? Şimdi o müsta tıran... yaşayanın güna biraz daha fazla olması lazım. Yok, tahut dediğin adam oluyorsan Şimdi, e, oluyorsa şimdi günah. Yaşayanın... Yani tahudun orada yaşayanın seyreti... Hayır. Bak, içkinin haram olduğuna inanmıyor. Tahut serbest bıraktı diye içkinin helal olduğuna inanmıyor bu adam. Hocam, Hocam. Haram olmaz. Tahutun oradaki için... kafir birincisi fansa. İkincisi niye kâfir? İşte niye ben de tağut eğer haram olduysa. İkincisi niye kafir olsun? Kalbine Haram var. olduğuna inanıyor içkinin. Haram olduğuna katilen mi inan? İkincisi de, ikisi de fasık. İkisi de fasık. Aynı Ama de de günah arada normalde Müslüman bir devletli yaşayan ki daha fazla onlar. Yasak her yerde yasak abi orada da içiyor, orada da içiyor fark eder mi? Şimdi e, ikisinin arasında fark vardır diyen Allah'ın kitabından ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden delil getirmesi lazım. Değil Haram mi? olduğuna inanıyor. Sen Amerika'da yaşıyorsun, biliyorsun her şeyi, helal. Şey pardon harap. Yani. Sen orada için adam Arapistan'da için. Yani şimdi düşünün. Şey. E, farz edelim. Türkiye İslam'da yönetilen bir ülke. Adam Türkiye'de şarabı haram olduğuna inanarak içiyor. Böyle bir zaafı var. Haram işliyor yani. Fasık. Bu adam Amerika'ya gidiyor şimdi. Orada içince kafir mi olur? Yok. abi. Yani demek istediğimiz bu yani. Nereye gidesiniz? Şimdi kafana yürü. Her taraf. Sonuçta burada itibar amele değil. Kalbin itikadına bak. Bu adam La İlahe illallah diyorsa sen ona hep Müslüman hükmünü Aklına vermek mısın? zorundasın. Başlarım. Şimdi e, böyle bir delil getiremeyeceklerine göre bu kimseler yani amele itibar edilmesi gerektiğini söyleyen kimseler o inkarcı ülkede bulunan bir kimse ameliyle o inkarcı ülkenin şeriatına tabi olmuş ve o ülkenin yöneticilerini Allah bırakıp Rabler edilmiş olduğunu söyleyebilirler mi acaba? Benim söylediğim gibi işte. Beni o şekilde sanıyordum. Kalbinde, kalbindeki itikadı bak aynı. aynı. Evet. Kalbindeki itikadı aynı. İster bir şeriat devletinde içki içen bir fasık olsun, ister küfür devletinde içki içen bir fasık olsun. arasında ne fark var? Küfür devleti içkiyi serbest bırakmış. Ama bu adam haram olduğuna inanıyor hala. O devletin sorunu abi. Kişinin sorunu değil ki. Şimdi e, biz devletin sorunu açısından ele almıyoruz mesela. Yok yani hani devlet Müslüman bir devlet değildir. O şey kendini herkes biliyor zaten. Bak şimdi Türkiye İslam'la yönetilmeyen bir ülke tamam. değil mi? Evet. Şimdi işte yöneticileri Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler diyerek tekfir eden ve bunların tağut olduğunu söyleyip de bunlara ittiba ve itaat eden herkese de onlar Rab edilmiş olarak kabul eden kimseleredir bizim bu sorularımız burada. Muhatabımız bunlar. Biz amele itibar ederiz. Ameliyle işte küfrünü ortaya koyuyor. Biz zahire bakarız diyor bunlar şimdi. Bak dinde nasıl hüküm? Evet. Demek ki bizim bakmamız gereken zahir, şehadet sözü. Biz şehadet sözünü, e, Müslüman olduğunu ortaya koyan bir insana Müslüman muamelesi yapmak zorundayız. Kalbini ilgilendiren işlerde onu şey yapmayız. Ama ameliyle küfrü ortaya koyuyorsa... Bu ipak bu yaptığının küfür olmadığını burada görüyoruz. Ta ki onun helal olduğuna, e, yani e, yöneticilerin helal ve haram koyma yetkisine sahip olduğuna inanmadığı sürece o Müslüman olarak kalmaya devam eder. Fasık da olsa, facir de olsa, zalim de olsa Müslüman olma, olarak kalmaya devam edebilir. Ta ki kalbinin itikadıyla bunların helal koyucu, haram koyucu olduğuna inanırsa, Allah'ın haramlarını devreden çıkarmaya inanacak seviyeye gelirse, aynı... Osmanlı örneğinde verdiğimiz gibi. Çünkü Osmanlı dördüncü e, muradın İslam halifesi olduğuna inanıyorlardı. İslam halifesi olarak o konumdaydı. Ve e, bir şey yasakladığı zaman bir halifenin e, aslında helal olan bir şey de haram olabileceğine, e, padişah tarafından haram hükmü verilebileceğine itikad ediyorlardı. Yani padişah yasakladığı için ya artık haram diyor. O, haram veya helal diye bir şey mi Fethman vermiş yoksa bu yasaklıyorum o sadece yasaklıyor şimdi. Yani da bir şey Aynı şu anki AKP'nin devlet dairelerinde kapalı yerlerde sigara içilmesinin yasaklaması gibi evet. bir yasak bu. Veyahut da kırmızı ışıkta geçme yasağı gibi bir yasak bu. Yani dinle alakası yok. yok. Sigaranın da dinle bir alakası yok. yok. Çünkü e, Naslar yasaklamamıştır yani bunu. Orada Murat da bu, bir şey yok. tıbbi herhalde. açıdan bir yasak olabilir sigara. Aynı trafik açısından kırmızı ışıkta geçmenin yasak olduğu gibi. Dünya bir şey. Şimdi... Eee... Çünkü dinde helal ve haramı ancak Allah'ın kitabından ve Resulü'nün sünnetinden alırız biz. Diğerleri dolandırma yaparak, aynı günümüzdekilerin işte sigara şu sebeple haram olur, bu sebeple haram olur diyerek dolandırarak getirdikleri gibi işte padişah da diyor ul emirdir diyor, ul e, böyle yasakladığı için haram olur diyor. Yani aslında mübahti ama diyor, e, kral padişah öyle fetva verdiği için artık helal diyor. O zaman onu, He, onu tabii helal haram koyma şeyini koymuş oluyor. Dolayısıyla kitap ve sünnette hükmü yer almayan bir meselede bir başkasının içtihadını da kitap ve sünnet gibi hüküm koyucu olarak kabul eden bir kimse bir herhangi bir meseleyi, bir şeyhi, bir hoca saygı saygıdeğer bir kimseyi onu Rab, ilah edinmiş olur. Dinle ilgili, şeriatla ilgili hükümler ancak Allah'ın kitabından ve Resulünün sünnetinden alınır. Bu adamlara bakın e, pek çok konuda kendileri de e, birilerini Rab ve ilah edinmiş durumdalar. Mesela sefer meselesinde mezheplerini imam, e, Rab edindikleri gibi. Bunlar Rab edinmenin ta göbeğindeler. Ama hocam, Sen diyor, diyor, diyor Ebu Hanife'den daha mı iyi bilirsin diyor. Sen ona Allah Resulü'nün nasını ulaştırıyorsun? Allah Resulü'nün uygulamasını ulaştırıyorsun bundan sonra söylüyor bunu. Bak bir kimse e, mesela bilmeyebilir, kendisinden daha iyi bilen mesela Yusuf Hoca var gelir der ki Hocam e, e, mesela seferlik nasıldır? Sen de ona şöyle şöyledir dersin. Ben de tutar derim ki kardeşim sen Yusuf Hoca böyle demiş ama Allah ve Rasul'ün hükmü şu şekilde ayet şu, hadiste bu. Olur mu canım sen Yusuf Hoca'dan daha iyi biliyorsun derse bana işte o zaman Yusuf Hoca'yı Rab edinme konuna gelebilir. Ta ki bu sözünü söylerken bir delile dayanması lazım. Yani bana dese ki ya sen e, ayetten anlamazsın. Hadisin sayhını, zayıfını ayırt edemezsin, bilemezsin. Yusuf Hoca işte bu işlerde uzmandır diyerek bir gerekçe gösterirse o ayrı mesele. O zaman yırtıyor yani. O zaman yırtıyor ama hocanın getirdiği şey, ona gösterildiği şey delil olmalı. Naslarla olmalı. Hocanın kendi görüşü olmamalı. Hoca eğer ona delil zikretmeden söylemişse bir hükmü müftü, ayet ve hadislerinin delili zikretmeden söylemişse, kendi şeyini söylemişse, onu Rab'ye olur. Çünkü benim söyledim ayettir, hadistir. Evet. Eğer bu kimseler şöyle derlerse İslam şeriatının hakim olduğu bir ülkede şarap içen bir kimseye şarap içtiği zaman o şeriata boyun eğmekte ve ona şer'i ceza tatbik edilmektedir derlerse Cevap olarak da şunu söyleriz. Hüküm onun şarabı içtiği sıradaki durumuna göre verilir. Cezanın uygulanması ise onun fiiline bağlı bir şeydir. Bu cezanın uygulanmasının onun iradesiyle herhangi bir ilgisi yoktur. Ondan başkaları sorumludur. Hükümler ise kişiyi nitelendirir ve onun herhangi bir işi yapmaz haliyle ilgilidir. Başkalarının yapmış olduğu ve bizzat kendi iradesiyle ilgisi olmayan, işleyenin amelini değiştirmeyen durumların, Amel ettiği zaman onunla davranışla ilgisi olmayan hallerin hükümleriyle de ilgisi yoktur. Yani bu cezanın bu meseleyle, yani hac cezasının bu meseleyle hiçbir alakası yok. Yine şöyle deriz, Müslüman kişi bazen İslam şeriatının hakim olduğu bir ülkede şarap içtiğinde bu fiile açıkça ortaya çıkmadığı için ona herhangi bir ceza uygulanmaz. Resulullah ve Sellem böyle bir durumdan söz ederek Ubade bin Es-Samit anh'ın rivayet ettiği e, hadiste şöyle buyurmuştur. Her kimde haddi gerektiren yani had cezasını gerektiren bir amel işler o had cezası ona uygulanırsa bu onun için bir kefaret olur. Allah'ın setrettiği, örttüğü kimsenin işi Allah'a kalmıştır. Dilerse onu azaplandırır, dilerse onu affeder, bağışlar. Kendisinde hiç şüphe bulunmayan kesin bilgi ise Aleyhi ve Sellem'in bize haber verdiğidir. Onun haberine göre... Kişinin amelleri hakkındaki hüküm bizzat kendisinin niyetine bağlıdır. Başkasının niyetine değil. Hüküm bizzat onun o işten gözettiği maksada bağlıdır. Başkalarının maksadına değil. Hüküm bizzat onun akidesine bağlıdır. Başkalarının akidesine değil. Buradan ortaya sizler niyet sadece nefsin bir ameli olup ancak gizlikleri bilen şanı yüce Allah'ın mutlali olduğu bir şeydir. Dediğinize göre insanların amelleri hakkında bu dünyada nasıl hüküm vereceğiz şeklinde bir soru çıkarsa ve sorarlarsa cevabımız şudur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizlere bu dünyada insanların zahirine ve kişilerin de dilleriyle söylediklerine göre hüküm vermemiz emretmiştir. Halid bin Velid Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a nice namaz kılanlar var ki kalbinde olmayan şeyleri diliyle söyler dediğinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona şöyle buyurur. Ben insanların kalplerindekini eşeleyip araştırmakla, onların kanlarını yarmakla emrolunmadım. Karınlarını yarmakla emrolunmadım buyurmuştur. Bizzat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet getiren kimseler hakkındaki uygulamalardan aldığımız delilleri de daha önceki haftalarda da görmüştük zaten. Artık bu şehadeti yerine getiren bir kimse, deliliyle söyleyen bir kimse ameliyle herhangi bir NASA muhalefet edecek olursa o bununla asi olur. Şayet onun bu amelinden maksadı bu nasıl muhalefet etmeyi helal kılmak değilse ve bununla onu inkar etmiyorsa, diliyle de o nasıl inkar ettiğini ve ona muhalif olarak amel etmeyi helal kabul ettiğini ortaya koyan bir delil yoksa sadece asi olmakla kalır. Sadece asi olmakla kalır. Allah'ın kitabından ve Resulünün sünnetinden getirmiş olduğumuz delillerle bu belirttiklerimizin doğruluğu ortaya çıktığına göre kesin olarak şu sonuca varırız. Uzeyr aleyhisselamı, Mesih aleyhisselamı ve rahipleri Allah'ı bırakıp Rabler edindiklerinden dolayı Yüce Allah'ın Yahudi ve Hristiyanlar arasından lanet ettiği kesim bizzat Uzeyr'in Allah'ın oğlu, Mesih'in Allah'ın oğlu olduğuna ya da hahamlarla, rahipleri mutlak olarak itaat edip bağlı olmaya Emirleri Allah'ın emirlerine muhalif bile olsa onları kabul etmek gerektiğine inanan kesimdir. İbn-i Teymiye Rahimeullah İman adlı eserinde şöyle diyor. Rabi bin Enes radıyallahu anh'ten. Ben Ebu'l-Aliye'yi, Ebu'l-Aliye tabi'in alimlerinden birisi, İsrailoğullarındaki bu rububiyetin nasıl olduğunu sordum da şu cevabı verdi. Yani onlar hahamdan rahiplerin rap edilmesi meselesini sorduğunda şu cevabı verdi. Onların rububiyetleri şöyleydi. Onlar Allah'ın kitabında emredildikleri ya da kendilerine yasak kılınan bir şey buldukları zaman bizler hahamlarımızın önüne geçmeyiz. Onlar bize neyi emrederse emir olarak kabul eder, neyi de yasaklarsa ondan sakınır ve dediklerine uyarız dediler. O bakımdan onlar adamlardan doğruyu göstermelerini beklediler. Allah'ın kitabında arkalarına atı verdiler. İbn Teymiye şöyle devam eder. Hahamlarına ve rahiplerine Allah'ın haram kıldığını helal helal kıldığında haram kabul etmek suretiyle itaat ettiklerinde, hahamlarla din bilginlerini, Rabler edinen bu kimseyle gelince bunlar iki çeşittir. Birincisi, onların Allah'ın değiştirdiklerini bilerek bu değiştirmeye rağmen onlara tabi olmaları şeklindedir. Bunun sonucunda da Allah'ın haram kıldığının helal, helal kıldığının da haram olduğunu kabul ederek reislerine ittiba etmek suretiyle itikad ederler. Yani bu fiili ittibanın e, itikadi bir arka planı vardır. Onlarla birlikte onlar rasullerin dinine muhalefet ettiklerini de bilirler. İşte bu küfürdür. Allah da Resulü de bunu şirk olarak değerlendirmişlerdir. İsterse onlara namaz kılıp secde etmesinler. Buna göre dine muhalif konularda onun dine muhalif olduğunu bilmekle birlikte başkasına tabi olan ve onun bu dediğine Allah'ın ve Resulün dediklerine aykırı olarak itikad ederse o da onlar gibi müşrik olur. İkincisi ise Onların helali haram, haramda da helal kabul etmeye dair itikat ve imanları sabit olmakla birlikte Allah'a masiyet yani isyan konusunda onlara itaat ederler. Nitekim onların bu durumları Müslüman'ın masiyet olarak itikad edip işlemiş olduğu masiyetlerdeki gibidir. Yani fasık bir Müslüman'daki gibidir. Bu gibi kimselerin hükmü benzerleri olan günahkar kimselerin hükmüne benzer. İmanül Kebir isimli eserinde e, bunları söylüyor i̇bn Teymi'ye. Tevbe 37. ayetine gelince şöyle buyuruyordu: Haram ayları geciktirmek ancak küfürde bir artıştır. Onunla kafirler şaşırtılır. Onlar bunu bir yıl haram bir yıl helal sayarlar ki Allah'ın haram kıldığına sayıca uysunlar da varsın Allah'ın haram ettiğini helal kılmış olsunlar. Bu surette de onların amellerinin kötülüğü kendilerine süslenip güzel gösterildi. Allah o kafirleri topluluğuna hidayete erdirmez. İbn Kesir rahimeullah bu ayetin tefsirinde şöyle diyor. Bu Allah'ın şeriatında bozuk görüşlerine göre olan tasarrufları ve Allah'ın hükümlerini bozuk hevalarına göre değiştirmeleri, Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığını da haram kılmış olmaları sebebiyle Allah'ın müşrikleri zemmetmesidir, kötülemesidir. Çünkü onlar kuvvet, asabiyet, şehamet ve hamiyete o kadar sahiplerdi ki bunlardan uzak kalmayı yasaklayan 3 haram ayda süreyi uzun buluyorlardı. Çünkü bu 3 ay, 3 haram ay onlara istediklerini yapma imkanını vermiyordu. Bu bakımdan onlar İslam'dan önce haram kılınan ayların süresini helal kılmakta yeni bir şey uydurarak Muharrem ayını helal kılıp onu safer ayına geciktiriyorlardı. Böylelikle haram olan bir ayı helal, helal olan bir ayı da haram kılıyorlardı. Bu şekilde Allah'ın haram kıldığına sadece uymakla birlikte, yani sayıda bir değişiklik yok, bu 4 ayın dışında olan bir işi yapıyorlardı. Yani bir değişiklik yapıyorlardı. Bazıları e, geçen senelerde e, bakın küfür itikadı kalpleri nasıl yansıyor bunun bir örneğe bak. E, futbolla ilgili olarak orucun etkisinden falan bahsediyorlar, röportaj yapıyorlar. Vatandaşın birisi diyor ki ya diyor şu bizim Diyanetimiz diyor bu konuda diyor çok pasif diyor. Şu Ramazan ayına diyor kış aylarına alsalar diyor. Futbolcularımız böyle sorun yaşamaz diyor. Şimdi düşünün bak. <gülüyor> Diyanete böyle bir yetki verdiğini kendi diliyle ifade etmiş oluyor yani bu. Diyanet'i Ramazan'ı çıkartsan adamlar. <gülüyor> i̇şte önceki Allah Azze ve Celle'nin bu ayette bahsettiği müziklerde buna benzer bir şekilde. Kendilerine haram kılınan belli ayların yerini değiştiriyorlar. Sayda bir değişiklik yok. Oruç aylarında Yahudilerin, İsrailoğullarının değişikliği var bakın. Sayda değişiklik var. Onlar e, diyorlar ki işte biz diğer aylarında Ramazan'da zorlanıyoruz. Şey e, oruç tutmakta zorlanıyoruz. Biz bunu kışın tutalım, 40 gün tutalım diyor. Sonra başka bir salihlerinin vefat sebebiyle, önderlerin birisi vefat sebebiyle bunu 49 gün yapıyorlar. Bir tane krallar da çıkıyor ki 49 güdük olmuş, biz bunu 50'ye tamamlıyorum ben diyor ve 50 gün oruç tutuyorlar. Ama kış aylarında tutuyorlar. Allah azze ve celle onların bir küfrü olarak değerlendiriyor bunu. Cumartesi günü balık tutma yasağı o hileye. Hileye bariz bir örnek. Ama burada sadece üstelik sayıyı da artırıyorlar. Bak daha çok da oruç tutuyorlar. Ama zamanı değiştirmeleri bile onların küfrüne yetiyor. Dinde oynama yapıyorlar. Bak haram ayların yerini de değiştirmek haram bir ayı helal. Helal bir ayı da haram kılmaya götürüyor bunlarda. O zaman gece Şimdi bak burada ifade etmek istediğimize dikkat edin. Burada e, Allah azze ve celle'nin kafirleştiğini belirttiği bu kimseler, bu yöneticilerin veyahut da önderlerinin hahamlarının, raiplerinin, din adamlarının belirledikleri bu zamanı kalplerinin itikatlarıyla gerçekleştiren kimselerdir bak. Dolayısıyla şu devletin içkiyi e, işte serbest bırakması bunu helal saydığı anlamına gelmez. İçki içenlerin de helal saydığı anlamına gelmez. Verir, Tabii. Ee, eğer onların bunu helalleştirebilme veya haramlaştırabilme bilme yetkisi olduğuna inanırsa o zaman kömür gündeme geliyor. Yani onu rab edilmiş oluyor. Bu. Koydu evet. Arapların esavla, onların e, İsrailoğullarının Cezil diye bilinen bir şairler varmış. O Umayr bin Kays bu anlamda şu beyitleri söylemiş. Yani cezlet ta'an e, cezlet ta'an e, cezil bolluk demek. Ta'an hakaret demek. Cezlet ta'an deyince e, dili uzun. Çok hakaret edici manasında Umer bin Kays. Ona böyle bir lakap vermişler. Umer bin Kays şöyle bir beyt söylemiş. <gülüyor> Mead bilir ki kavmim en kerimleridir insanların geciktirip helal ayları meade haram kılan biz değil miyiz? Ali bin Ebi Talha i̇bn Abbas radıyallahu anhadan rivayet ediyor. Haram aylar geciktirmek küfürde bir artıştır buyruğu hakkında şöyle söyler. Nesi yani haram aylar geciktirmek şudur. Kinaneli Cunab bin Avf bin Umeyye her yıl hac mevsiminde bir tamamlama yapıyordu. Künyesi Ebu Sumame idi. Bunu ilan etmek üzere şöyle seslenirdi. Haberiniz olsun Ebu Sumame'ye karşı ne cevap verilir ne de ayıplanır. Haberiniz olsun ki bu sene safer ilk aydır. Bu yıl helaldir. Böylelikle bu ayı onlara helal kılardı. Bu şekilde safer bir yıl haram, bir başka yıl Muharrem'i haram kılıyordu. Açıkça görüldüğü gibi bu bir amel değildir. Bilakis o dil ile söylenen bir söz olup Allah'ın malum ve bilinen şeriatını değiştirmek üzere yapılan bir ittifak Allah'ın haram kıldığına helal, helal kıldığında haram kılmak üzere kasten yapılan bir iştir. TC e, Büyük Millet Meclisi'nin e, fiiliyatlarının çoğu bu türden küfür de içeriyor. Onlar ayrı mesele. Biz onları temize çekmek için konuşmuyoruz zaten burada. Türkiye Büyük Millet Meclisi Allah'ın indirdiklerinden başkasıyla hükmetmeyi amaçlamış e, bir kuruluştur. Demokrasiyi esas alan bir kuruluştur. Bir ittifaktır. Küfür ittifakıdır. Biz onları temize çekmek için konuşmuyoruz burada. Biz bilakis onların uygulamalarına muhatap olan Müslümanlar hakkında konuşuyoruz. Zaten şairde bu şiirde kendi kavminin Allah'ın şeriatına muhalif olan bu şeriatı uygulamak durumda. Onlar doğasıyla överek diyor. Yani ölmek için söylüyor bak. Miat bilir ki kavmin en kerimleridir insanların. Benim kavmim insanların en kerimidir, en değerlisidir diyor. Geciktirip helal ayları ne haram kılan biz değil miyiz? Yani bunu bir e, güzel bir şey hani onaylıyor. Kalbin onayından geçtiğini. E, aslında haram aylarda savaşan herkes gerçekte de bulunuyor. Yani haram ayları geciktirmiyor. Yine diğer aylarda savaşmayan kimse de bu ayları geciktirdiği için savaşmıyor. Asıl bu işi yapan, onu ilan eden yahut onunla ittifak eden ya da haram aylarının herhangi birisinde savaşmanın helal olduğuna inanan, buna karşılık diğer herhangi bir ayda savaşmayı haram kılan kimsedir. Yine itikada dönüyor bu iş. Bizim söylediğimiz ve Yüce Allah'ın huzurunda dinimiz olarak kabul ettiğimiz husus şudur. İkra söz konusu olmaksızın, zorlama söz konusu olmaksızın, Allah'ın kendisine ulaşmış olan şeriatına muhalif bir şeyi helal kabul ettiğini diliyle söylerse, Yahut da bu şeriatın hükümlerinin herhangi bir hükmü Allah'ın haram kıldığını bildiği bir şeyi helal ya da helal kıldığını bildiği bir şeyi haram kılmak ile değiştirmeyi kast ederse o kimse kafirdir, müşriktir. Yani mesela derse ki e, devlet piyangoyu serbest bırakmıştır, piyango helaldir dese ne olur bu? Bu kafir olur. Bu kafir olur. Alimran Suresi 31-32 ayetlerine gelince de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. De ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez. Allah'ın ve Resulünün emri gereğince amel eden bir kimse ameliyle birlikte Allah'ın ve Rasul'un emrine uymak niyeti olmadığı sürece... Ne tabi oluyor ne de itaat ediyor. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ameller ancak niyetler iledir. Bir niyat ancak niyetler iledir. Her kişi için de niyet ettiği şey vardır buyurmuştur. Şu usta hiçbir şüphe yoktur. Müslüman Allah'ın bütün emir ve yasaklarına itaat edip tabi olmakla edilmiştir. O hiçbir küçüğü kolay göremeyeceği gibi büyük bir günahı işlemeye de cesaret edemez. Bunun vacip olduğuna, Allah'ın bütün emir ve yasaklarında Allah'a itaat edip tabi olmanın vacip olduğunda itikat etmeyen bir kimse inkarcıdır, kafirdir. Böyle itikat etmiyorsa müşriktir. Onda iman varlığı da söz konusu değildir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Nas ile şöyle buyurduğu sabittir. Ben insanlarla Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik edinceye, bana ve getirdiklerime iman edinceye kadar savaşmakla emrolundum. Bu mu ortaya koyan Yüce Allah aynı şekilde mahlukatına ve kullarına geniş rahmetiyle fazlu keremde bulunarak niyet ile ameli birbirinden ayırt etmiş ve kendisine ve Rasulüne Rasulün Rabbinden vahiy ile aldığı şeylerin tümüne iman ettiği halde emirlere muhalefet ederek amel eden bir kişinin kafir ya da müşrik olmadığına hüküm vermiştir. Sırf muhalefetle. Tabi nasın o işi yapan kimseden şehadet kelimesini söylemesine rağmen imanın gittiğini belirttiği amelleri işleyen kişiler hariçtir. Mesela Kur'an'dan bir ayeti inkar etse ama kelime şehadet söylese bu kimseden iman kabul edilmez, kafirdir bu kimse yani. Zaten bundan önce e, küfürle isyan arasında açıklamalar yapılmış e, Yüce Allah'ın kitabından ve Rasulü Sünnetinden konuyla ilgili deliller sunulmuştu. O yüzden fazla eklenecek bir şey yok burada. E, kesin olarak Yüce Allah'ın eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez bu kastedilen kafirler Allah'a teslimiyeti kabul etmeyip kalbi bir kasıt ile şahadet kelimesini söylemeyen ya da ahdini bozup Müslümanlıktan sonra irtidad eden kimseler olduğu kesinlikle ve doğru olarak ortaya çıkmış bulunuyor. Enam suresinde yer alan ayet-i kerime, 121. ayeti demiştik, okumuştuk. Üzerlerine Allah'ın ismi anılmayandan yemeğin çünkü bu muhakkak ki fısktır. Gerçekte şeytanlar sizinle mücadele etmeyenler için kendi dostlarına mutlaka telkinde bulunurlar. Eğer onlara itaat ederseniz şüphesiz ki siz de Allah'a şirk koşanlardansınızdır.'' buyruluyor. Bu ayete gelince bunu delil göstermenin yanlışlığı ortaya açıkça çıkmış oluyor. Çünkü bizler şeriatta itaatın ne anlama geldiğini açıklayıp hadiste de belirtilmiş olduğu şekilde herkes için niyet ettiğinden başka bir şey olmadığını ortaya koyduk. ''Şeytanların dostlarının haram kılmanın yerinde olup olmadığı konusunda mücadelelerini yaptığı apaçıktır.'' Nitekim haberlerde bunu belirterek bu şekilde gelmiştir. i̇bn Kesir ve Kurtulubi şöyle diyorlar. Müşrikler Müslümanlarla mücadele ederek şöyle derlerdi. Allah'ın öldürdüğünü yemiyorsunuz fakat bizzat öldürdüğünüzün etlerini yiyorsunuz. Yani Allah'ın öldürdüğü eceliyle ölen. Kendi öldürdüğünüz, kendi kestikleriniz. Kendi kestiklerinizi yiyorsunuz da diyor Allah'ın öldürdüğünü yemiyorsunuz diyor. Şeytanın tevkinde bulundukları insanlar böyle diyorlardı. Evet. Mücadele ise Delil göstermek suretiyle ve kuvvetle bir sözü geri savmaktır. Ayet-i kerimenin lafzi terkibinden ve akışından, siyahından yüce Allah'ın "Eğer onlara itaat ederseniz" şeklindeki buyruğundan açıkça anlaşıldığına göre onların mücadele ve tartışmalarında söylediklerine kani olmaları kastedilmektedir. Buna kanaat etmeleri kastedilmektedir. Yani şeytan böyle bir telkinde bulunuyor ya veya şeytanın dostları. Sen de buna böyle kanaat edersen İtaat böyle gerçekleşiyor. Yani kalbin e, rolü var burada Doğrudur, yine. Bak, olabilir falan dese, tamam. Aynı işte iblisin. Ya Rabbi sen onu ateşten yarattın. Şey onu topraktan yarattın. Beni ateşten deyip mantıklı bir dergit getirmesi e, Kabe'de hacıları Mekkeli müşrikleri tavaf ettirirken işte siz günah işlediğiniz elbiselerle mi tavaf edeceksiniz? Diyerek onları çırılçıplak tavaf ettirmesi gibi. Bak bunlar şeytanın telkinlere itaat ederek kalplerinin de ee, buna kani olmasıyla yaptılar. Evet, bizim ifade ettiğimiz de budur. Ee, bu bakımdan kurtu bir eğer onlara leşin yenmesinin helal kılmas konusunda itaat ederseniz şeklinde açıklamıştır. Yani bunu helal sayma. Çünkü Yüce Allah'ın haram kılı bir şeyi helal kılma konusunda kendisine ileri sürülen delillerde Allah'tan başkasına itaat eden bir kimse kendi Rabbini yalanlamış ve kendisince bilinen nası inkar etmiş oluyor. O bakımdan böyle bir kişi ihtilafsız olarak kafirdir, müşriktir. İbnül Arabi de şöyle söyler. Mü'min müşrike itikatta itaat ettiği takdirde itaat etmek suretiyle müşrik olur. Şayet fiilden, fiil bakımından fiilen ona itaat eder ancak akidesi selim tevhid ve tasdik üzere kalmakta devam ediyorsa bu kişi asidir. Bunu iyice belleyiniz. Bu İbnül Arabi, Ebu Bekir i̇bn Arabi. Yani bu e, tasavvufçı i̇bn Arabi değil. Nitekim İbn-i de az önce e, İman isimli eserinden naklettiğim üzere aynı şeyleri söylemektedir. Bugünlük de inşallah e, burada bırakalım. Havalar sıcak olması sebebiyle e, sohbet fazla gitmiyor. Hararet yapıyor. Hararet yapıyor. Soru ...varsa konuyla ilgili konu dışında... Haram ayların hükmedesi değil mi, değil mi? Haram aylarda, hayır. Kabe'de harem bölgesi, e, Mekke Medine harem olarak devam ediyor. Oralarda e, bir haramlık var. Yani savaş yapıla, yapılamaz, öyle mi? O evet. Hacca ayları mı oluyor onlarda zaten? Recep. Bir tanesi mi hac ayı oluyor? Recep şuan Yok. Recep'ten önceki ay neydi hocam? Kandan önce ara, Muharrem değil. değil. Yani. Muharrem daha sonra ee, Recep'ten zil zil, zil zil Zil Hac Zil Hicret daha sonra Ramazan'dan sonra. Safer değil, Safer Muharrem. Ben ayları falan şey yapamadım. Ben hep yazdım ya, aklımda değil. Ee, i̇lk ay Safer. İlk ay Safer. Sonra Muharrem. Muharrem. Ee, ondan sonra... Recep mi? Ondan sonra Recep Şahfı'da Ramazan. Öyle mi? Evet. Recep Şahfı'da Ramazan. Ramazan Şevval, Zülhade, Zülhidce. Zülhidce. Ondan sonra... Aslında bunları ezberlemek lazım. Çünkü e, miladi takvim... Kullanmak caiz değil. Kafirlere benzemek olduğu için e, tarih düşerken bile e, bundan sakınmak lazım. Ben onlar yaz dedim hep tarihler, şeyler falan da. Bir kitabın arkasında, defterin arkasında yazılı. İşte sürekli gündemde olmadığı için unutuluyor. Günleri ne yapacağız o zaman? Günler Günlerde sıkıntı yok. Günlerde Günler sıkıntı yok. Pazar bir hadis var. Perşembe günleri yolculuğa çıkmayla ilgili mi? O perşembe ama. Yani Tercüme meselesi olmaz. Arapca Hamis. Yani Hamis. Evet. hamis. Ee, evet. evet. Yemir Pazar. Pazar. Ehed evet. e, Pazartesi. Evet. Suresi, yavmadan, ha, er, erbağa, Çarşamba Hamis Perşembe. Ee, cuma, serp. Cuma, ha, cuma Cuma Cuma Cuma Cuma Cuma Cuma Cuma Evet. Güzel bir şey vardı ama. Var. Sübhaneke ve bihamdik ve eşhedü ve ve